Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarını, ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde, podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İnsan Tunallı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Gürhan Bey. Evet, arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray Hocam, Arun, Muzaffer, Elvan. Haydi, merhaba. Haydi. Hoş bulduk. Hocam sizi kısaca tanıtmak isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sorumlusu Ercan Hocamız. Çalışma alanları sayısal modelleme, yapı dinamiği ve deprem. E, i̇ki ödülünüzden bahsetmek isterim. 2012 yılı Kayda Değer Eser Ödülü Türkiye Bilimler Akademisi kısaltılmışıyla TÜBA ve Altın Kiriş Ödülü Türkiye Prefabrik Birliği. E, üyelikleri e, Türkiye Prefabrik Birliği Danışmanlığı ve e, UNESCO Uluslararası Deprem Afetlerini Azaltma Platformu üyeliği. Aynı zamanda Türkiye Deprem Vakfı üyesi Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bugünkü programda İl Afet Risk Azaltma Planı kısaltılmış şöyle İRAP İstanbul çalışmalarını sizden dinlemek isteriz. Ama siz aynı zamanda İRAP'ın Türkiye çapında yürütmekte olduğu çalışmalarda da izleme ve değerlendirme kurulu üyeli, üyesiniz herhalde. Her iki konuda da yani Türkiye geneli ve İstanbul ile ilgili bizi biraz aydınlatır mısınız? Biz iki haftadır bu konuyu ele alıyoruz. İlk önce genel bilgileri verdik. Türkiye çapında bu proje nasıl uygulanacaktır üzerine bilgileri verdik. Geçen haftada İzmir örneğini Hasan Sözbilir hocayla konuştuk. Bugün de ağırlıklı olarak İstanbul'u konuşmak istiyoruz. Ama biraz önce de belirttiğim gibi aynı zamanda Türkiye geneline ilişkin de sözleriniz olacaktır tahmin ediyorum. Buyurun hocam söz sizde. Yoran Bey teşekkür ederim. Ben dinleyicilerimize öncelikle saygılarımı sunuyorum. İyi günler diyorum. Ee, bu konuyla ilgili olarak e, e, çalışmalar yaklaşık e, bir buçuk yıl öncesine e, dayanıyor. E, daha önceki e, bölümlerde belki genel e, özet yapılmış olabilir ama ben e, deneme imkanım olmamıştı. E, burada e, kendimle ilgili olan konuları anlatırken kısa bir tarihsiden de bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, aslında e, 2015 e, Birleşmiş Milletler Sendai Bildirgesine göre 2020 e, yılı içerisinde bu ee, ülkelerin e, yerel afet e, tehlikelerini ve riske dönüşebilecek olanları belirleyerek e, yerelden genele doğru giden bir e, çalışma süreci başlatmaları e, istenmişti e, buçar e, bu çerçevede Kasım 2020 tarihinde e, İrap kitapçığı e, AAD tarafından e, yayınlandı ve 81 vilayetimize gönderilmek suretiyle il afat müdürlükleri ve yerelde bu konuyla ilgili çalışmaları olan üniversitelerle koordinasyon çerçevesinde il risk azaltma planlarının yaklaşık olarak bir yıllık süreç içerisinde hazırlanması istendi. Bu çerçevede ben İstanbul e, İl Afat Müdürlüğü e, ekibiyle beraber e, Sayın Vali ve Vali Yardımcısının başkanlığında oluşturulan bir komisyon söz konusuydu. Şu anda Teknik Üniversitedeki görevim dolayısıyla Afet Yönetimi Enstitüsü e, Sorumluluğu görevini üstlendiğim için e, Afat e, Müdürlüğü e, bu konuda enstitü düzeyinde e, faaliyetleri olan e, üniversite olmamız dolayısıyla İTÜ'yü tercih ederek bu anlamda bir başlangıçta e, protokol imzalandı. Bu çerçevede İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü e, Afat İl Müdürlüğü ile birlikte bu çalışmaları e, yaklaşık olarak 12 ay civarında sürmüştü. E, bir e, çalışma e, takımı çerçevesinde gerçekleştirdik. Tabii bu kapsamda e, aslında... E, ilgili bahsetmiş olduğum bildirgede de belirtildiği ve AFAD e, tarafından yayınlanan bir e, kitapçığı hazırlama kılavuzunda da belirtildiği gibi e, tüm illerimizde e, yerelde yerel yönetimler kamu kurumları sivil toplum kuruluşları özel sektör ve üniversitelerden meydana gelen e, çalışma grupları oluşturuldu e, bu gruplar e, ildeki farklı e, il müdürlükleri, e, büyükşehir veya ilçe belediyeleri, e, farklı sivil toplum kuruluşları, e, ilde e, yer alan özel sektörü temsil eden e, birlikler veya e, bazı özel sektör kuruluşları ve e, üniversitelerden olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Tabi İstanbul'un e, gerek alanı gerekse nüfusu ve etki alanının büyüklüğü dolayısıyla e, İstanbul'da gerçekleşen gruplar e, çok kalabalık oldu. Ülkemizdeki en büyük e, bu anlamda yapılan hazırlık çalışmalarını e, içermekte. Yaklaşık olarak 138 kurum ve kuruluş e, katkı verdi bu çalışmalara. E, AFAD'ın e, ve farklı e, bahsetmiş olduğum birimlerde çalışan e, personelle birlikte yaklaşık olarak 550 kişi ee, bu konularla ilgili olarak e, faaliyetlere aktif olarak katıldı. E, 102 adet toplantı, büyük ölçekli toplantı gerçekleştirildi ve bu bir yıllık süreç içerisinde de 2 adet çalıştay gerçekleştirilerek İstanbul'daki e, afet tehlikelerinin neler olabileceği noktasından başlanarak sonuçta e, İrat Kitapçığı'nda da tanımlandığı şekilde Amaç, hedef ve eylemlerin tanımlanmış olduğu, e, sorumlu sorumlulukların tanımlanmış olduğu ve e, genel bir zaman e, skalasının tanımlanmış olduğu matrise e, gidecek şekilde e, uzun bir süreci birlikte e, gerçekleştirmiş olduk. Evet hocam, e, şimdi buradan e, hareketle şu an itibariyle İstanbul'un e, oldukça detaylı bir e, şeyi e, elimizde. E, İrap. Raporu dememiz gerekiyor herhalde ve evet. e, hem süreci tanımlıyorsunuz hem de bu süreçte yapılacak olan e, işleri e, görevleri belirliyorsunuz. Buradan hareketle önümüzdeki dönemde yapılması e, gerekenleri de kısaca özetleyebilir misiniz? Bir de bu izleme ve değerlendirme çalışması hakkında hem Türkiye çapında olan çünkü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 10 gün kadar önce Ankara'da böyle bir toplantı evet. da gerçekleşti. Evet. Kimlerden oluşuyor ve izleme nasıl gerçekleştirilecek? Bu konuda da biraz bilgi rica ediyoruz. Göran Bey yaklaşık 10 gün kadar önce Ankara'da gerçekleştirilen toplantı aslında ülkemizde farklı üniversitelerde yer alan e, AFET'le ilgili çalışmaları bulunan enstitü, e, uygulama araştırma merkezi veya alt birimlerin sorumlularının bir araya getirilmiş olduğu e, ikinci toplantıydı. E, çünkü e, e, yanlış hatırlamasam Aralık ayının son günlerinde Ankara'da düzenlenmiş olan e, ve e, Bakan Bey'in de katılmış olduğu genel bir İRAP e, toplantısı yapılmıştı. O toplantıda alınan kararlar çerçevesinde özellikle ülkemizdeki e, üniversitelerde yer alan ve AFET'le ilgili faaliyet gösteren birimlerin e, etkileşimli olarak çalışmaları e, birbirinden haberdar olabilmesi için bir e, platform oluşturulması kararı e, alınmıştı. Bu karar çerçevesinde de bahsetmiş olduğunuz 10 gün önceki toplantı Ankara'da yapıldı. Tabii İRAP aslında AFET'in e, yapmış olduğu faaliyetlerden e, sadece bir tanesi. Ama bütün e, şehirlerimizde e, yerelin katkısı e, e, esas alınarak oluşturulmuş olan ve e, eylem düzeyine göre, e, kadar tanımlanmış olan e, bir sürü e, madde var. Bu maddelerin uygulanabilirliğini gerçekleştirmek adına e, farklı şehirlerden, üniversitelerden katılan arkadaşlarımız kendi düşüncelerini e, ve e, bu konuyla ilgili işte yorum ve beklentilerini de e, direkt olarak e, AFAD Başkanımıza e, e, anlatma imkanı da e, oluştu. Dolayısıyla şu anda e, üniversitelerin e, af, e, afetle ilgili birimlerinin e, oluşturmuş olduğu platform e, çerçevesinde bazı araştırma konularının belirlenmesi... E, farklı üniversite e, imkanları kullanılarak e, altyapı ve personel e, miktarıyla ilişkili olarak gerçekleştirilecek olan e, araştırma faaliyetlerinin e, aynı e, hedefe yönelik olarak ve neticede ülkemizin afet e, risklerinin azaltılması noktasında e, değer e, teşkil edecek konuların seçilmesi noktasında bir koordinasyon e, platformu oluşturulmuş oldu. E, birkaç ay sonra... Bunun bir sonraki toplantısının Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yapılmasıyla ilgili olarak da bir karar alındı. Dolayısıyla yaklaşık üçer aylık periyotlarla muhtemelen ülkemizin farklı şehirlerinde bu konuyla ilgili toplantılar düzenlenecek gibi görünüyor. Bu da afetle ilgili olarak biraz afetlere hazırlıkla ilgili olarak e, ...bilinçlendiğimizi ve üniversitelerde bu konuyla ilgili yeni araştırma konularının ve yeni çalışmaların e, motivasyonunun sağlandığını e, söyleyebilirim. E, i̇limiz genelinde e, ise... 30 Mart tarihinde e, Sayın Vali ve Sayın Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, katılımıyla beraber genel bir lansman toplantısı e, yapıldı. E, bu toplantı çerçevesinde e, genel e, sunumlar gerçekleştirildikten sonra e, bu konuyla ilgili e, izleme e, sürecinin, Ilgili, i̇rap Irakçı'nda da bahsedilmiş olduğu e, şekilde gerçekleştirilmesi için hedefler e, gözden geçirildi. Hatta e, yarın İLAFAT e, Müdürlüğü'nde e, birinci izleme toplantısının gerçekleştirilmesiyle ilgili de, e, davetiye e, tanımlanmış durumda. Dolayısıyla e, geçen e, 30 Mart'tan e, sonraki ilk e, izleme toplantısında yarın e, gerçekleştirmiş olacağız. Evet çok teşekkürler. Elvan'ın bir sorusu var. Evet e, hocam şimdi e, anladığımız kadarıyla bir e, yani İstanbul üzerinde bakarsak mesela 4 amacı olan 34 hedefi olan 454 tane de eylemin e, şey yapıldığı listelendiği e, çok kapsamlı bir şey var e, eylem planı var e, bu eylem planı her ilde de değişik bir şekilde 81 için. E, gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi bunun koordinatörlüğünü sanıyorum AFAD yapıyor değil mi? Bütün bu izleme işinin de koordinatörlüğünü AFAD yapıyor. Ve benim öğrenmek istediğim bu 454 eylem konusunda yani bir şekilde bu eylemlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir mekanizma bir hani bir uygulamayı o anlanda denetleyecek bir mekanizma var mı? Bu denetleme ve izleme biraz şey gibi geldi bana hani daha nasıl diyeyim olayı teknik olarak takip etmek ama bunun eylem planının hayata geçirilip geçirilmediğini kontrol edecek ve bunu zorlayacak gerekirse yapı nasıl oluşacak? Burada bir şey var mı? Yasal bir altyapı oluşmuş mu? Elvan Bey ben e, hani konuyla ilgili geçen zaman içerisinde e, çünkü benzer sorular e, farklı e, toplantılarda da e, ve bahsetmiş olduğum Ankara'daki toplantıda da bir kez daha e, gündeme gelmişti. Şimdi esas olarak e, illerin kendi özelliklerine göre e, tanımlamış olduğu e, amaç, hedef ve e, eylemleri e, bulunmakta. İstanbul için sayıları tam olarak ifade ettiniz. Yaklaşık olarak 454 adet eylem tanımlanmış durumda. Süreç aslında dinamik. Çünkü bizim o an için ayrıntılı literatür taraması, daha önceki dönemlerde konularla farklı afet türleriyle ilgili olarak toplanmış olan bilimsel veriler, daha önceki yaşanmış tecrübeler, Farklı düzeylerdeki e, e, e, katılımcıların sağlamış olduğu e, bilgiler çerçevesinde e, bu sayıda eyleme e, ulaşıldı. E, bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak da e, mali koşullar başta olmak üzere mali ve idari koşullar başta olmak üzere. Ee, kısa, orta ve uzun vade olarak e, tanımlanacak e, 1, 2 ve 5 yıl gibi e, süreçler tanımlandı. Çünkü bazılarında hukuki yapıyla ilgili olarak e, e, belki bazı yasaların e, çıkarılması ve bunun e, daha sonra e, uygulamaya ancak... E, e, e, intikal etmesi durumu söz konusu olabilir. Örneğin üniversitelerde e, afetle ilgili e, bazı e, işte mimarlık, e, inşaat e, gibi e, konuya yakın sayılabilecek olan alanlarda. E, ders programlarına e, afetle ilgili olan e, derslerin eklenmesi gibi e, üniversiteler ve e, yükseköğretim kurumunu ilgilendirebilecek olan bir takım kararların alınması gibi idari olan boyutları veya kentsel dönüşüm örneğinde olduğu gibi e, çok büyük e, maddi imkanların e, gereksinim e, duyulduğu e, eylemler de var içerisinde. Dolayısıyla e, burada e, başlangıç aşamasında e, hepimizin e, kabul ettiği ortak gerçek şu: e, biz Son yıllarda yaşanan afetlerle ilgili olan müdahalelerde hızlı aksiyon alabiliyoruz ve afetler sonrasında belki rasyonel olmayacak şekilde büyük paralar harcayarak yapılan veya yıkılan tesisleri ve da konutları yenileme yoluna gidiyoruz. Uluslararası literatürde bildiğimiz gibi yaklaşık olarak 1'e 7 veya 1'e 8 gibi bir takım oranlar tanımlanıyor. Yani siz başlangıçta bu yıkımı yaşamadan eğer afet risklerini azaltma yoluna gidecek olursanız harcadığınız miktar bir birimken afeti eğer engelleyemezseniz veya bununla ilgili yeterli önlem alamazsanız harcayacak olduğunuz rakam 7 veya 8 birimlere çıkabiliyor. Bu çerçevede aslında... Afet farkındalığı ve bunun sistematik olarak izlenmesi noktasında bir milat oluşturulmuş oldu. Yani bu e, 2015 Sendai'den aydan itibaren e, dünya üzerinde istenen bir süreçti. Ve dediğimiz gibi 2020 yılından e, itibaren de ülkemizdeki bu çalışma 2020 ve 2021 içerisinde gerçekleştirilmiş olduğu için e, 81 vilayetimizde bununla ilgili şu anda e, elimizde izleyecek olduğumuz bir master plan e, bulunmakta. Dolayısıyla, Devletin yapacak olduğu yatırımlarda önceliklendirme noktasında Irak'ın bağlayıcı olduğu veya Irak'la ilgili olan eylemlerin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gibi bir durum oluştu. Bu bahsetmiş olduğumuz Ankara toplantısında da tekrar gündeme geldi. Dolayısıyla yatırım planlarının hazırlanması aşamasında buradaki Afetlerin, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara e, matuf olan eylemlerin öncelikli olarak yerine getirilmesi tanımlanacak. E, bu bahsetmiş olduğumuz 454 eylemden aslında bazıları e, çok kolay alınabilecek olan eylemler. Bazıları tabi ciddi miktarda e, yatırım, e, altyapı e, imkanı gerektirmekle beraber e, bu süreçler içerisinde e, gerek e, vilayetimizin gerekse Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerimizin alacak oldukları kendi e, e, kararlarda da e, İRAP e, kitapçığında yayınlanmış olan eylemlerin gerçekleştirilmesi noktasındaki e, e, kararlar öncelikli olacak e, e, diye e, tarif edebilirim. Evet ben hemen küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum dinleyicilerimize. Biz bu programı 31 Mayıs Salı günü ettik ve 1 Haziran tarihinde de yayınlanacak. Yani aslında biraz önce sizin belirtmiş olduğunuz yarın gerçekleşecek olan İstanbul'un ilk izleme toplantısı 1 Haziran tarihinde programımızın yayınlandığı saatlerde çok büyük bir ihtimalle gerçekleştirecek. Bunu özellikle belirtmek istedim. Hocam şimdi bu izlemeleri 6 ayda 1 gerçekleştireceksiniz bildiğimiz kadarıyla. Ve bu anlamda yarın da ilk İstanbul'un izleme toplantısı gerçekleştirilecek. Bu izleme toplantıları her kentte kurulmuş olan izleme ve değerlendirme kurulları kanalıyla yapıldığı gibi aynı zamanda merkezi olarak da yapılıyor mu? Böyle bir çalışmada var mı? E, göran Bey şöyle, e, dediğiniz gibi e, izleme ve değerlendirmeler il bazında gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bununla ilgili olarak İRAP kitapçığında da yer alan e, özel bir takım e, tablolar söz konusu. Yani hangi... Kamu kurumuna hangi eylem e, ödev olarak verildi? Bununla ilgili olarak dönem içerisinde hangi faaliyet gerçekleştirildi? Gerçekleştirilmesi ne aşamaya kadar, hangi oranda e, ortaya kondu? E, eğer gerçekleştirilemediyse hangi gerekçelerden dolayı e, ger gerçekleştirilemedi gibi içerisinde bir takım teknik soruların yer aldığı bir e, format. Bu format elektronik olarak e, oluşturulduktan sonra e, il afat müdürlüklerinde toplanacak. Ve bütün il düzeyindeki bilgilerin sistematik olarak gelmesi sağlandıktan sonra da ilgili bakanlık ve hatta müdürlükler üzerinden de merkeze bilgiler aktarılacak. Çünkü buradaki izlemenin ülke düzeyinde olması aslında hani bütçe çalışmaları sırasında bir sonraki yılın yatırım planlarının yapılması sırasında önemli girdiler olacaklar Gürhan Bey. Evet, yani İRAP yönetim sistemi denen e, elektronik bir e, sistem üzerinden toplanacak olan bütün bilgiler e, merkezde bir değerlendirmeye tabi tutulacak herhalde. Evet. Bu değerlendirmeyi ve genel yönlendirmeyi e, yapan ayrı bir ekip var mı hocam? Ee, yani benim e, bildiğim kadarıyla AFAD... E... Ee, üzerinde ülkedeki e, işte 81 ilden gelen verilerin değerlendirilmesi e, neticesinde yatırımcı bakanlıklara bununla ilgili e, bilgi akışı olacağını e, düşünüyorum. E, dolayısıyla örneğin e, işte X e, ilimizin bir e, dere yatağı problemi varsa, oradaki işte diyelim ki menfezin genişletilmesi gerekiyorsa veya dere yatağının ıslah edilmesi gerekiyorsa. E, bu bilgi e, devlet su işleri veya ilgili e, birime e, aktarılmak e, suretiyle e, bunun eylemin e, gerçekleştirilmesi noktasındaki süreç e, veya döngü tamamlanacak. Evet, şimdi tabii ki bizim sorularımızın e, büyük kısmı geçmişten beri gerçekleştirilmiş olan birçok çalışma var. E, hem merkezi olarak hem yerel yönetimler çapında fakat ağırlıklı olarak da tabii ki akademide yapılmış olan çalışmalar var, yığınla rapor var, benzer planlamalar ve benzer proje uygulamaları var. Bütün bunlardan hareketle acaba İRAP'ın önündeki tehlikeler diyelim, İRAP'ın gerçekleşmesinin önüne çıkabilecek engeller nedir? Bunu sormak istiyorum. Bu konuda sizin öngörüleriniz var mı? Veya dikkat çekmek istediğiniz noktalar var mı? Yuran ee, Bey, burada öncelikle hazırlık aşamasındaki yaygın veri ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Lütfen. Yaklaşık olarak 2000'den fazla... Makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve bilimsel rapor incelemesi yapıldı. Bu e, üniversitede de e, AFAD e, müdürlüğünde de gerçekleştirilen ortak bir faaliyet. Evet. E, bu konuyla ilgili e, dediğiniz gibi akademik düzeyde e, ve bu bahsetmiş olduğum rakam tabii ki sadece İstanbul'la ilintili konuların e, yer aldığı makaleler, tezler e, veya bilimsel raporlar. Ha, bu, e, şey bu Türkiye çapında e, olan bir şey değil. Yani İstanbul'a... Tabii tabii. Ee, yani e, herhangi bir başka vilayetimizde de hani bunun belki bir miktar daha farklı sayılarla e, yine o il için yapılmış olan çalışmalar değerlenmiş oldu. Dolayısıyla aslında daha önceki dönemde e, yapılan ama e, akademik e, düzeyde kalan bir takım çalışmaların gözden geçirilmesi neticesinde e, 38 farklı e, afet tehlikesi e, üzerinden e, İstanbul için alınan e, Afet'e dönüşebilecek olan 9 adedinin en kritik e, olduğu ve bunlar üzerinde e, daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği kararı alındı. Dolayısıyla e, bulunduğumuz coğrafyanın e, bize e, Afet'e dönüşmesi muhtemel olarak e, tanımlamış olduğu e, tehlikelerin çalışılması bunun üzerine İnsan ve teknoloji kaynaklı diğer e, tehlikelerin de e, eklenmesiyle beraber e, elimizde 38'e varan bir tehlike grubu oluştu. Ve bunlardan 9 tanesi e, ayrıntılı olarak çalışıldı. Bu 9 tane içerisinde e, deprem tabii bunların e, başında geliyor. E, iklim değişikliği ve diğerleriyle e, ilgili şöyle e, sayabilirim. Sel taşkınlar, yangınlar, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, büyük kütle hareketleri yani heyelan ve toprak kaymaları, meteorolojik olaylar ve iklimsel afetler, göç ve nüfus hareketleri ve diğer kategorisinde sınıflandırmış olduğumuz terör saldırıları, toplumsal olaylar ve çevre kirliliği gibi konular üzerinde tartışmalar yapıldı. Bunlarla ilgili olarak yapılmış olan akademik çalışmalarda ve daha önceki yaşanmış olaylardan toplanan durumlar analiz edildikten sonra her biriyle ilgili olarak iki senaryo, iki gerçekçi senaryo tanımlaması yapılarak bu senaryoların sonucunda ne tür büyüklükte veya nasıl etki alanı oluşturabilecek olan afetler oldukları üzerinde derin irdelemeler yapıldı. Şimdi biz bu irdelemeler neticesinde ee, bahsetmiş olduğumuz sayıda eylem e, tanımlaması e, yapıldıktan sonra bunun hayata geçirilmesi noktasındaki en önemli tabii ki e, iki potansiyel engel birincisi kararlılık çünkü söylenen e, veya tanımlanan eylemler e, ister istemez e, bazı e, kişilerin veya bazı kurumların e, çıkarlarıyla çatışacak bu gayet doğal bir şey çünkü e, yılların e, birikimi olan bir takım temel sorunlar var, özellikle e, çarpık yapılaşma, e, kötü yapılaşma, kalitesiz yapılaşma başta olmak üzere, e, ilave bir takım önlemlerin alınmasını getirecek olduğu e, iş yükü var, maliyet var. Dolayısıyla e, burada hani rasyonel olarak düşündüğümüzde alınması gerekli olan önlemler bir tarafta, diğer tarafta da belki. E, Popülist olarak bakılacak olursa bunlara işte ne gerek var? Veyahut da hani bunlar şu anda zaten yapılacak olan ekstra masraflar gibi olabilecek olan bir takım görüş veya bakış açıları olabilir. Ama burada önemli olan kararlı olarak idarenin kararlı olarak bu tanımlanan eylemlerin gerçekleştirilmesiyle uzun soluklu olarak gerçekleştirilmesiyle ilgili e, kararlılık göstermesi ki e, değişik düzeydeki toplantılarda bu yönde e, görüşler e, oluşuyor. E, bir de sürecin aslında öğrendiklerimizle beraber kendi kendini yenileyen ve iyileştirme e, eğilimi olan yani dinamik bir süreç olduğunu e, herkesin başlangıçta kabul edilme, etmesi gerekiyor. Çünkü Irak kitapçında da tanımlandığı gibi e, çok strict e, çok e, keskin e, büyüklükler yerine oransal büyüklükler, hedef gösterme veya iyiye gitme noktasındaki potansiyel e, durumların öne çıkarılması esas alınmıştı. Bu eğitim programlarında e, yapı kalitesinin iyileştirilmesinde vesaire, e, işte e, ulaşım sisteminin iyileştirilmesinde bir takım konan hedefler. E, dolayısıyla eğer e, e, e, merkezi ve yerel yönetimler e, buradaki e, İrak'ta tanımlanacak olan e, tanımlanmış olan eylemlere e, sahip çıkarak bunların e, gerçekleştirilmesi noktasında kararlar e, ve uygulama e, gerçekleştirildikleri takdirde e, aşağı yukarı 2021 yılı ortası itibariyle güncel olan bir bilgi e, birikimine sahip olacaklar Çünkü e, i̇nanın arkasındaki e, hani 2000'e yakın e, akademik çalışma bu konuda belki e, yüzlerce yıllık birikimi ifade ediyor. E, bunun hayata geçirilmesi e, bence hani idarecilerin en önemli e, sorumluluklarından biri olması gerektiğini e, düşünüyorum. İkinci önemli engel ekonomik kısıtlar. Biz e, e, çalışmanın sonunda aşağı yukarı Aralık ayı rakamlarıyla... E, kentsel dönüşüm e, çalışmaları hariç olmak e, kaydıyla e, 20 milyar TL civarında bir e, bütçe öngörüsü e, yapmıştık. Tabi hani rakamlar e, büyüdü. Bu rakam e, şu anda belki bir miktar daha e, yüksek bir rakama karşı gelebilir ama Aralık ayı itibarıyla kentsel dönüşüm çalışmaları dışarıda tutulmak e, üzere. Ee, önerilen e, eylemlerin 20 milyar TL'lik bir bütçeyle karşılanabileceği e, öngörüsü e, yapıldı. Bu şu anlama geliyor. Yani bunu e, önümüzdeki zaman diliminde yıllara ayıracak olursanız e, İstanbul'daki AFET'e dönüşmesi e, muhtemel e, önemli e, riskleri azaltmak için daha sonra AFET meydana geldikten sonra harcayacak olduğumuz paranın e, Az önce bahsetmiş olduğum açıklamadaki gibi bir birimine karşı gelen rakam. Aksi takdirde özellikle de afetlerin birbiriyle etkileşmesi durumu söz konusu olacak olursa belki bu paranın 7 katını 8 katını olay yaşandıktan sonra harcamamız gerekecek. Dolayısıyla daha önceki cümlelerinde de ifade etmeye çalıştığım gibi yılların birikimi olan gelen bir takım sorunlarımız var. Bunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik olarak rasyonel önerilerde bulunması İrak'ın en önemli e, hedefiydi. E, bunu gerçekleştirdiğimizi zannediyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir kısa ara verelim. Müzik parçamızı dinledikten sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konumuz Profesör Doktor Erkan Yüksel hocamız e, ve e, kendisiyle il Afet e, Azaltma Planı, kısaltılmış adıyla İrak. İstanbul çalışmaları üzerinde e, konuşuyoruz, bilgiler alıyoruz. Bu arada geçen hafta e, Oğuz Gündoğdu hocamızı e, kaybettik. E, kendisi İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi idi. Ve e, depremler döneminde, e, 99 depremleri döneminde ve sonrasında e, son derece aktif bir şekilde deprem risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalarda yer aldı. Saha çalışmalarını da yürüttü ve bütün camiaya, başsağlığı ailesine, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, buradan programımıza devam edersek Elvan Canteki'nin sorusu var. Hemen arkasından da Nuray Hoca'ya söz vermek istiyorum. Evet, benim sorum şöyle olacak. Esasında biraz önce yani kararlılık çok önemli bu konuda. Ve baktığımız zaman bir takım eylemler bayağı politik bir takım kararlılık da istiyor. Bu anlamda çalışmalara siyasi partiler katıldı mı? Şimdi örnek olarak mesela şeyi verebilirim bu şu anda mevcut boş olan alanlarda yeni yapılaşmanın engellenmesi için belediye meclislerinden karar çıkartması falan gibi bir takım eylemler söz konusu. Burada siyasi partilerin bu konuda verecekleri destek de çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarda siyasi partiler yer aldı mı ve kendilerini bu anlamda bir taahhüdün altına soktular mı? Ee, Elvan Bey, çalışmalar sırasında siyasi batiler, e, yani e, bizim yapmış olduğumuz hazırlık toplantıları ve çalıştayda yer almadılar. E, direkt olarak e, e, vilayetin e, e, yapmış olduğu e, e, ve il Afat'ın e, ve Büyükşehir Belediye'mizin, ilçe belediyelerimizin bulunduğu bir e, kompozisyon içerisinde e, ve ildeki e, ilgili bakanlıkların il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, tüm üniversiteler ve yereldeki diğer yönetimlerle ilgili olan temsilcilerin bulunmuş olduğu kalabalık katılımlı toplantılar yapıldı. Dolayısıyla hazırlık çalışmaları sırasında tanımlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi noktasında az önce söylemiş olduğumuz gibi hani kararlılık ve ekonomi iki önemli potansiyel nasıl söyleyeyim tehlike veya da potansiyel koşul hani bunların sürdürülmesi durumunda bu maddelerin hayata geçmesi ve afet riskin azaltılması mümkün olabilecek bu noktada 30 Mart tarihinde yapılan lansman toplantısında da gerek Vali Bey'in gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği şekliyle gerek İBB gerekse vidayet bunun uygulanması noktasında kararlılığını ortaya koydu. Bu noktadan sonra alınacak olan kararların tabii ki yerelde yıllardan beri yapmaya çalıştığımız işte kentsel dönüşüm çalışmalarında da olduğu gibi pozitif veya negatif etkilediği kesimler olacak. Dolayısıyla bu noktada artık eylemlerin gerçekleştirilmesinin toplumun bütünü için menfaat ifade etmesi dolayısıyla kararlılık gösterilmesi söylenebilecek bir durum. Evet. Nuray Hocam. Evet e Ercan, çalışmalar gerçekten çok ilginç. Bize güzel bilgiler veriyorsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Benim bir kere şunu söyleyeyim, bu tabii değerli bir çalışma. Gerçekten özellikle katılım açısından geniş bir kitleyi ve paydaşları içermesi bakımından çok önemli. E, i̇kincisi, e, bütün afetleri e, e, çok ayrıntılı bir biçimde yani tehlikeleri, riskleri belirleme açısından ele alması, değerlendirmesi de çok önemli ve o bakımdan hazırlanan dökümanın çok esaslı bir referans döküman olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii eylem e, önemli olan eylemlerin tanımı ve bunların yerine getirilmesi. Ee, çok çok ayrıntılı e, bir liste var önümüzde. E, ben tabii konumuz icabı yahut ilgi alanımız icabı depreme daha ziyade ağırlık verdim e, incelerken. E, e, oldukça detaylı ve e, yani deprem bakımından ele alınması gereken bütün konuların ele alındığı bir e, liste önümüzde. Ancak bazı konularda sanki yeteri kadar eyleme yapılmamış e, izlenimi de oldu. Bence gereksiz veya iyi tanımlanmamış temenni mahiyetinde bazı konular da var. Hiç olmaması, böyle bir dokümanda hiç olmaması gereken konular da var. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ee, yani şunu demek istiyorum, belki bir eğitme süzgecinden tekrar ki, geçirilmesinde fayda var. Çünkü bunların bir kısmının gerçekleşme kullanığı da yok. Yani sadece bir takım evet eskiden beri çeşitli çevrelerde ifade edilen bir takım temenniler dediğim gibi. Ama bu yapılan çalışmanın değerini azaltmak anlamında söylemiyorum bu konuyu. Fakat bunların elenmesinde fayda var. İkincisi bazı konuların daha iyi tanımlanmasında gerek var. Ee, bir de İstanbul üzerinde spesifik olarak ilgimi çeken bir konu. Ee, 2022 yılında bitirilmek üzere yani e, deadline'ı 2022 olarak verilen çok iddialı bir çalışma. İstanbul'un 39 ilçesinde sanıyorum hepsinde e, yıkılma riski olan göçme riski olan binaların tespitinin yapılması, yani herhalde anladığım kadarıyla riskli binalar yönetmeliği çerçevesinde bu çalışma yapılacak. Ve bunların tespit edilenlerin de %10'unun her yıl yenilenerek, 10 yıl içinde bu sorunun çözülmesi gibi iddialı bir şey var. Tabii çok önemli bir şey çünkü İstanbul'da e, bu çalışmalar sonucunda e, riskli olduğu yani yıkılma riski olduğu ortaya çıkacak olan on binlerce bina olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bir kere bunları kim yapacak? E, bunlar için yeterli mühendislik altyapısına sahip miyiz? Çünkü şöyle bir e, e, yanılgı olabilir. E, e, malum bu riskli yapıların değerlendirilmesi için yönetmelik hazırlandıktan sonra bir sertifikasyon süreci gerçekleştirildi ve bazı firmalara bu konu bu konuda şey verildi yetki verildi. Yani uzman olduğu bana göre varsayılan e, firmalara. Bunların ne derece başarılı olduğunu bilmiyorum. Yani ben Sanki bu şöyle de bir izlenim var. Bu yönetmeliğin uygulanması kentsel dönüşümü sağlamak için teknik gerekçe sağlamaya yönelik bir çaba gibi göründü. Bu kısmen doğrudur. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu çok iddialı bir konu. Bu konuda düşüncelerini öğrenmek isterim. Tabii başka konular da var ama. E, e, zamanımız yeterli değil. Özellikle bu konularda e, ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Hocam, e, Değerli e, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. E, yani belirttiğiniz e, gibi e, bu 454 eylemin e, tamamının e, aynı e, ayarda veya aynı e, düzeyde e, tanımlanamadığını bazılarının e, dediğiniz gibi düşünüyorum. E, iyi niyet veya temenni çerçevesinde yapılması arzulanan konular olduğunu da çok açık olarak söyleyebilirim. Genel olarak sürecin dinamik olduğunu ve yapılacak olan 6 ay periyotlu izleme toplantılarında hedeflerle ilgili olan bir takım küçük ve orta düzey revizyonların yapılabileceği noktasında da bir görüş söz konusu. O yüzden biz... Hedef koymak anlamında burada bahsedilen sayıda ve zaman diliminde mevcut olan yapı stokunun gözden geçirilmesiyle ilgili bir yol gösterme tanımlanmış durumda. Bunun tabii gerçekleştirilmesi için başlangıçta ciddi bir kaynak ve organizasyon gerekiyor. Bu anlamda da ilçe belediyelerinin yapacak oldukları, ee, ve o ilçe kapsamında ki stokun bir an önce netleşmesi veya sayısallaşması noktasındaki faaliyetler önem taşıyor çünkü riskin büyüklüğünün veya önceliklendirmenin yapılması aşaması için bu süreç önemli. Daha sonra yüzde on gibi bir hedef konmuş durumda yıllık bazda. Hani bunun gerçekleşmesi tabii ki hem binayı kullananların hem de genel ekonomik durumun içerisinde değerlendirilmesi gereken ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yani şu an için durumun daha da zorlaştığını biliyoruz. Ama riskin azaltılması için konulan bir önemli hedef olduğunu düşünmekteyim. Bu noktada da gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gerekse yerel veyahut da genel Büyükşehir Belediyeleri için bir iş hedefi, olduğunu e, ve ona göre de e, yapılacak olan çalışmaları yönlendirecek olan bir e, durum olduğunu e, söyleyebilirim hocam yani şunu sorayım bunun için hedef tarihi olarak 2022 konmuş. yani bu e, burada bu konunun e, ancak ne bileyim genel planlaması için bile e, bu süre yeterli olmayabilir e, doğru yani, hocam yani e, o o, o... O dikkatimi çekti. Bu biraz daha herhalde uzun vadeli bir şey ama onun için de gerçekçi bir vade koymak lazım. Doğru hocam. Yani şu anda bildiğimiz kadarıyla işte Avcılarla ve Silivri'de İBB'nin çalışmaları neticesinde önemli sayıda yapı stoku incelendi, evet. gelendi Hani bunun il genelinde diğer ilçelerde de hızlıca gerçekleştirilerek bina özelinde ki risk durumlarının belirlenmesi ve alınacak olan puanlara göre belki önceliklendirme noktasında bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dediğinize hocam katılıyorum hani sürecin yani 99 depreminden bu yana geçen işte yaklaşık olan 22 yıllık süreç içerisindeki Hani hızımızla mukayese ettiğimiz zaman ona göre oldukça fazla veya hızlı bir zaman tanımlaması yapılmış durumda ama burada hani kararlılık ortaya koymak ve mali durum Tabii ki belirleyici olacak Evet teşekkür ederim Sağ olun. Evet. Hocam ben hemen şunu sormak istiyorum. Tabii ki e, Nuray Hocanın e, sorusunun da bir devamı olarak da kabul edilebilir. E, i̇nsan kaynağı yani böyle e, büyük çaplı bir çalışmanın e, insan kaynağı olarak e, neler düşünülüyor, kimlerin seferber edilebileceği düşünülüyor. Hele bunu bir de bütçe açısından e, düşünürsek e, oldukça önemli. Sadece İstanbul için değil tabii ki bütün Türkiye'de. Önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda belirleme var mı? Mesela İstanbul'daki çalışmalara insan kaynağını nerelerden temin edecek? Örneğin, örneğin meslek odalarının katkısı nasıl düşünülüyor? Ee, Muzaffer Bey meslek odalarının katkısı, üniversite genç e, mezunlarının katkısı e, belki 3. E, e, sınıf, 4. sınıf yani e, mesleğe yaklaşmış olan e, genç e, e, mühendis adaylarının, mimar adaylarının e, katkısı e, söz konusu olabilir. Ama genel anlamda e, hani, hedefin tanımlanmasının ötesinde teknik altyapısının doldurulması ee, muhtemelen hani daha sonra yapılacak olan e, ilgili idari birimlerdeki toplantılarla belli olacak Hani buradaki e, irak kitapçığı içerisinde e, içinin e, nasıl doldurulacağıyla ile ilgili olarak Hani fikir düzeni tabi tartışmalar yapıldı ama e, hani direkt olarak yönlendirme e, noktasında herhangi bir e, şey söyleyemem o e, onunla alakalı olarak yani e, kapsam dışı olduğunu e, biliyorum e, ilgili eylemin gerçekleştirilmesi için ee, yani e, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, e, meslek odaları, e, genç mühendisler, e, bununla alakalı olarak hani potansiyel e, gruplar oldu e, söylenebilir. Evet, hocam e, şimdi hem İstanbul hem de Türkiye açısından bu soruyu sormak istiyorum. E, bütün e, tanımlanan e, görevler e, ve e, yapılması gerekenler açısından. Ağırlıklı görev belediyelerin üzerinde midir ilçe belediyesi ve İstanbul için büyük şehir belediyesi e, ana e, görev e, grubu e, bu belediye, bel, bel, e, belediyelerin üzerinde midir? E, Gören Bey ben şu anda önümde e, ilgili dosyada açık e, e, sayıları da kesine yakın söyleme şansım var. E, örneğin e, bahsetmiş olduğumuz 454 e, eylemden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 71 eylem direkt olarak hani birinci sorumluluk. Çünkü orada Matisse görmüş olabilirsiniz. Ana sorumlu ve tarih sorumlu olarak iki kolon halinde bunu tanımlamıştık. Bu anlamda İBB'nin 71 eylemi olduğunu görüyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 52 eylemi olduğunu söyleyebilirim. AFAD İl Müdürlüğü'nün 35 eylemi var. Bilgi Teknolojileri Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün 15 eylemi var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 12 eylemi var. İstanbul Valiliği'nin 10 eylemi var. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 10, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 8, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 11, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 7 şeklinde bir dağılım söz konusu. Evet. Bizim bu bahsetmiş olduğumuz ve ilk 10'a giren, tabii bunun altında daha az eylemle tanımlanan çok sayıda kurumlar tepedeki ilk 10'u bu şekilde sayabilirim. Evet, tabii ki bu arada sadece rakamlar önemli değil, o eylemlerin çoğu da son derece Kesinlikle. önemli. Evet, yani... Mesela ben yine birkaç dakika zamanımız var galiba. Var efendim. Birkaç hani eylemi eğer izin verirseniz okumak isterim. Lütfen. E, mesela e, sürdürülebilir tüketim için gıda malzemeleri ve lojistik güvenliği sağlamak şeklinde bir hedefimiz. Bu hedef altındaki bir eylem var. Kamu hizmeti veren tüm kurumlar ile kamusal hizmet niteliği bulunan enerji kaynakları, iş makineleri, ilaç gıda su stokları ile hizmete hazır personel mevcutlarının anlık ve güncel mevcutlarının sürekli şekilde erişimine açık e, olabileceği kapasite takip ve yönetim merkezinin kurularak e, faaliyete geçirilmesi. Bu mesela İL AFAD Müdürlüğü için tanımlanmış olan bir görev e, ve bunun 2022 yılı içerisinde yapılabileceği ile ilgili öngörüleri vardı. Böyle bir eylem. Mesela bir başkası, proje geliştirme ve yatırım aşamalarında afet riskini göz önüne almak hedefi altında yer alıyor. Bu eğitimle alakalı olduğu için önemsiyorum. Üniversitelerin mimarlık, inşaat, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve benzeri alanlarda eğitim veren bölümlerin derslerine, afet risklerinin değerlendirilmesine yönelik zorunlu dersler ilave edilmesi, muhatabı yükseköğretim kurumu, bunun önümüzdeki süreçte karşısında sürekli olarak yazmış durumdayız. Dolayısıyla ilgili akademik birimlerden bu talebin yüksek öğretim kurumuna aktarılması neticesinde bunun programlarına girmesi noktasında bir hedef tanımlanmış durumda. Bu hani sadece iki tane seçmiş olduğum örnekte zaten maddes içerisinde diğerlerine ulaşmak mümkün. Evet. E, hocam Aziz Çasa'nın e, ÇEDE yazdığı soruyu hemen e, nakletmek istiyorum. Özel sektörün katılımı özellikle de izleme ve değerlendirme e, safhasında e, nasıl diye sorar? E, şöyle bir e, spesifik eylem hemen atıma geldi. Mesela telekomünikasyon şirketlerinin... E, Özellikle baz istasyonları veya e, muhtemel bir afet sırasında e, bilgi alışverişine engel teşkil edecek olan e, birimlerin e, güvenliğiyle ilgili olarak somut bir eylem tanımlanmıştı. E, bu e, kullanmış olduğumuz e, işte cep telefonlarının e, afetler sırasında kullanılabilirliğini haberleşmenin kesintiye uğramaması veya e, görece az uğramasını sağlayacak bir e, yatırım e, gerekmekte. Bir e, sistemlerin tekrar gözden geçirilmesi gibi bir ciddi eylem. Dolayısıyla e, bu e, eylem içerisinde e, özel sektörün alması gerekli olan bir takım aksiyonlar var. Evet. Ee, hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için e, ve özellikle tabi ki e, İstanbul'u çok daha yakından e, izleyeceğimizi e, varsayıyoruz. E, başarılar dileriz. E, bahsettiğiniz engellerin de e, hızla e, aşılarak. Hakikaten 23 yıla yakın bir süredir birçok çalışma başlandı, yarım kaldı, bir kısım bitirilmiş olan çalışmalar var. Ama afet risklerinin azaltılması konusunda Türkiye çapında hala çok ciddi bazı sorunlarımız, problemlerimiz var. Dileriz İRAP başarılı olur bütün Türkiye çapında ve güzel bir örneği de sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Tekrar tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun. E, Güran Bey ben de çok teşekkür ederim. E, bu imkanı verdiğiniz ve İRAB'la ilgili olarak konuşma imkanı elde ettiğim için. E, gelişmelerle ilgili olarak e, ülkemiz ve ilimiz düzeyinde Alınan eylemlerin maksimum sayıda olanın hayata geçmesi e, önümüzdeki dönemde yaşanacak olan afet kayıplarının azaltılması için çok önemli. Bununla ilgili olarak e, hep birlikte gayret e, içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Ben e, başta Nuray Hocam olmak üzere diğer e, katılımcılara da çok e, teşekkür eder. E, saygılarımı sunarım. Görüşmek dileğiyle. Sağolunuz efendim. Çok çok teşekkürler. Evet. Evet, Altın Saatler ha. Programı'nda bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız idi. Kendisiyle İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP İstanbul çalışmalarını dinledik. Aynı zamanda Türkiye çapında yürütülmekte olan çalışmalara ilişkinde bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça İyi günler.